Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ala Muhammedin ve ala ve sahbihi aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü. Kardeşler, Hicret'in kısımlarında kalmıştık. Hicret'in kısımlarında da ikinci kısım olan Hicret amelden ve fiilden hicreti eee işleyeceğiz. Hicret hatırlat gerekirse, hicret üç kısmı ayrılıyordu. Birincisi mekandan, mekandan hicret, ikincisi amelden hicret, üçüncüsü failden hicretti. Biz ikinci kısım olan amelden hicrette kalmıştık. Buradan devam edelim inşallah. Bu insanın Allah'ın yasakladığı günah ve mahiyetlerden hicret etmesidir. İkinci kısım hicret olan amelden hicret bu anlama geliyor. İnsanın Allah'ın yasakladığı günah ve mahsretlerden hicret etmesi. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi Müslüman Müslümanların dilinden ve elinden güvende olduğu muhacir ise Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kimsedir. Bukhari ve Müslüm'de geçmektedir bu hadis. Öyleyse Allah'ın sana haram kıldığı şeylerden hicret et. İster bu Allah'ın hakkında taalluk eden haramlar olsun ister kul hakkında taalluk eden haramlar olsun. Dolayısıyla sövmekten, hakaretten, öldürmekten, aldatmaktan, birinin malına haksız yere konmaktan, ana babaya asi olmaktan, akrabalık ilişkilerini koparmaktan ve Allah'ın haram kıldığı her şeyden hicret et. Nefsin senin ısrarla bunlara davet ettiği zaman ona Allah'ın bunu haram kıldığını hatırlat ki onları terk etsin ve onlardan uzaklaşsın. Üçüncü kısım hicret de kardeşler, bazen bir fiili, üçüncü kısım hicret, failden hicret, bazen bir fiili irtikab eden kimseden hicret etmek, uzaklaşmak, ilişkiyi koparmak farz olur. İlim erbabı şöyle demiştir, açıktan günah işleyen ve insanların görmesine aldırış etmeyen kimseyle ilişki koparmak bir fayda verecek ve yara sağlayacaksa caizdir. Buradaki fayda kendisinden uzak durulan kişinin hatasının farkına varıp günahtan dönmesidir. Mesela insanlar aralışverişte hile yaptığı bilinen biriyle ilişkilerini kestiğinde o kişi pişman olur ve bu hareketinden döner. Yine döner. Yine faiz veren kimseyle insanlar ilişkilerini kopartır. Ona selam vermez, onunla konuşmazlarsa o da kendinden utanır ve yanlışından döner. Yani kişilerden e, hicret ettiğin zaman, kişileri terk ettiğin zaman Faydalı. eğer o kişiler bu fayda verici inandığın kimselerden, e, o kişiler bu hatalarına dönebilirler, utanırlar. Bir günahtan dolayı ilişkileri koparmak fayda sağlamayacaksa veyaut sağlamayabilir. Yani insandan ilişki koparırsın, bir faydası olmayabilir yani. Eğer olmayacaksa bunu sen kendin tespit ediyorsun kişiden artık. Ve bu günah küfürden başka bir şeyse, işleri günah küfür değilse, zira dinden çıkmış mürtette fayda versin ya da vermesin uzaklaşmak, her halükarda onunla ilişkiler koparılır. Mürtetle ister senin uzaklaşman fayda versin, ister vermesin ilişkiler koparılır küfür dışında bir masiyet işleyen bu kimseyle ilişkilerin koparılması fayda sağlamadığı için caiz olmaz. Eğer ki masiyetse, bir masiyet işliyorsa, fayda sağlamıyorsa onunla ilişkiler koparılmaz. Çünkü Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hiçbir mümin müminin Mü'min kardeşini üç günden fazla terk etmesi, küstürmesi, karşılaştıklarını da birbirinden yüz çevirmeleri helal olmaz. İkisinin en hayırlısı ilk selam verendir. Bu hadiste Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Bilindiği gibi ehl sünnet vel cemaate göre küfür dışındaki günahlar kişiyi imandan çıkartmaz. Dolayısıyla küsmenin ilişkiyi koparmanın fayda vermeyeceğine bakmak lazım. Fayda verecekse ilişki koparılır. Bunun delili Tebuk gazvesi. Tebuk gazvesine çıkmayan Kab bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Murare bin Rabi radiyallaha anhum hikayesidir. Bunların hikayesidir. Resulullah Aleyhisselam vesselam bunlarla konuşmamış. Müslümanlar da böyle yapmalarını emretmiştir. Tebuk savaşına çıkmayınca bu üç sahabe Peygamber Selam Onlarla konuşmamıştı. Vahiy gelene kadar. Hatta 40 gün mü? 50 gün mü? 50, 50 gündü. Vahiy gelmedi. 50 gün Peygamber Aleyhisselam bu sahabelerle konuşmadı. Müslümanlara da onlardan uzaklaşmalarını emretti. Ancak onlar yani küsülenler ancak onlar bu durumdan çok istifade etmişler. Allah'a sığınmışlar. Genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, sıkıntından patlayacak hale gelmişlerdi. Müslümanların yüz çevirince Peygamber Aleyhisselam'la birlikte, da üstü değil mi? herkes içirdi. Hatta dediğim gibi Peygamber Aleyhisselam Hanımlarına babalarınız emine girdiler. Evet. Allahu Allah'tan kaçışın mümkün olmayıp tek çare yine ona sığınmak olacağına kesin inanmışlar ve tövbe etmişlerdi. Allah da tövbeden kabul buyurmuştur. İşte bunlar hicretin çeşitleridir. Mekandan hicret, fiilden. fiilden hicret, failden hicret. İkinci hadis, müminlerin annesi Ümmü Abdillah Aişe radiyallahu anh'a şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ahir zamanda bir takım askerler savaşmak için Kabe'ye yürürler. Onlar Beyda mevkine geldiğinde Baştan sona hepsi yere batırılır. Buyurdu. Ayşe radıyallahu an der ki: "Ben ey Allah'ın Resulü, nasıl olur da evvelkilerle sonrakileriyle evvelkileri ev, evvelkileriyle sonrakileriyle hepsi beraber yere batırılır? Oysa onların içinde çarşı halkı onlardan olmadıkları halde yolda kendilerini kendileriyle karşılaşanlar vardır." dedim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hepsi birlikte yere batırılırlar. Sonra niyetlerine göre haşedirirler buyurdu. Bu da Bukhari ve Müslim'de geçiyor bu hadiste kardeşler. Kâbe'nin kasıt bildiğimiz şerefli kâbedir. Allah onu korusun ve her türlü şerden uzak tutsun. Amin. Kâbe İbrahim Aleyhisselam ile oğlu İsmail Aleyhisselam inşa ettikleri Allahü Teala'nın evidir. Onlar kâbe inşa ederken Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işten, her şeyi bilensin diye dua ediyorlardı. Bakara suresi 127. ayetinde. Yemenli Ebrehe Kabe'yi yıkmaya kastetmişti. Önünde büyük bir fil bulunan büyük bir orduyla Kabe'ye yürüyen Ebrehe Allah'ın bu mukaddes evini yıkmak istemişti. Kabe yakınlarındaki Muhammed denen mevkiye geldiğinde fil huysuzluk yaptı ve İlerlemek istemedi. Askerler ne kadar çabalasa, çabasal, çabalasalar da fil ilerlememekte ısrar etti. Ancak filin yönünü Yemen'e yani geldikleri yöne doğru Yemen tarafına çevirdiklerinde hızlıca koşurdu. Nitekim Hudeybiye Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi de huysuzluk yapıp Yürümek istemeyince sahabiler de deve sebepsiz yere huysuzluk yaptı, durdu dediler. Resulullah aleyhisselam deve huysuzluk yapmadı. Bu onun adeti değildir. Bilakis onu file engelleyen Allah engelledi. Hayatımı elinde tutan and olsun ki müşrikler önüme Allah'ın şiarlarını yüceldecekleri hangi teklifi getirirlerse onu kabul edeceğim. Bu da Buhari'nin 2731 no'lu hadisi. Dikkat ederseniz Resulullah Aleyhisselam Vesselam devesini savundu. Yani devenin huyu bu değil. Deve böyle bir huyunda, huyda değil. Halim Selim bir deve yani. Bu kendi yaptığı bir şey değil. File engellenen Allah bunu da engellediyor. Peygamber Aleyhisselatü Çünkü hayvan da olsa hiçbir varlığa karşı, e, haksızlık yapılmamalıdır. O devenin huy olmayan şeyi peygamber mesela e ondan nefretti. Dedi o onun huyu değil. Onu da koruyor. Hayırsızlara. Konumuza dönecek olursak fili yürütmek için ne kadar çab çaba çabaladıl çabaladıl çabaladıl çabaladılarsa da sonuç alamadılar. Böylece orada kala kal kaldılar. Fil gitmedi. Yüce Allah o vakit üzerinde üzerlerine ebabili gönderdi. Arkadaşlar bu Ebabil de kuş. dağ kırlangıcıymış. Ebabil dağ kırlangıcı. Aynı zamanda çok kalabalık uçan bir kuş sürüsü bu. Her kuşun ayağında bir taş vardı. Onu askerlerin üzerine atıyorlardı. Ve taş başlarından girip arkalarından çıkıyordu. Deliyordu. Deliyordu evet. Sonunda Allah onları yenip yenip yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi o orduyu Fil suresi 5. ayette Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor sonunda Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi darma duman oldular yani hayvanların yiyip çiğnediği ekine dönüştüler büyük bir hezimete uğradılar bu hususta Ümeyye bin Ebi Salt şöyle der Ümeyye bin epey salt. Bir şiir yazıyor. Şöyle: Rabbimizin de mucizeleri açıktır. Onu ancak azın kafir inkar eder. Fil Muammes'te alıkonuldu, boğazlanmışçasına yerde süründü. Kıyamet günü haniflik dışında hiçbir dine itibar edilmeyecektir diyor. Böylece yüce Allah evini onu yıkmak için gelen bu zalim hükümdardan korumuştur. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur. Her kim orada yani Kabe'de zulüm ile haktan sapmak isterse onu acı azaptan tattırırız. Haç suresi 25. ayet. Ahir zamanda da Kabe'ye büyük bir ordu yürüyecektir. Ahir zamanda. Hadis ordunun çok büyük olduğunu belirtmektedir. Çünkü aralarında satıcılar ve başka insanlar da vardır. Onların orduya dahil oluyorlar. Allah hepsini yerin dibine geçirecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyince Ayşe Radiyallahu aklına şu soru takılır ve sorar. Aralarında çarşı halkı ve onlardan olmadıkları halde o orduun içinde olmadıkları halde aralarına katılanlar varken Nasıl olur da hepsi birden yerin dibine verilir? Çarşı halkından kasıt alışveriş için orada bulunan ve kâbeye açılan savaşta kötü bir, bir niyet taşımayan kimselerdir. Hiç alakası yok yani. Çarşıya alışveriş inmiş. Ayrıca aralarında ordun, ordunun ve hedefinden bir haber olup sonra katılan başka insanlar da vardır. Bu Allah Resulü'nün ameller, niyetlere göredir. Herkes ancak niyet ettiği vardır. Sözünün kapsamında yer alan bir örnektir. Batırılıyor. Herkes, çarşı halkı, yürüyen falan. O anda o bölgede bulunan kim varsa hepsi yerin dibine. Bir helak geliyor, batırılıyor. Peygamber Aleyhisselam diyor, onlar diyor, niyetlerine göre edilecek. Hiç alakası olmayanlar da var ya. Niyetle alakalı olan yeri bu taraf zaten. İşte bu hadiste diyor, bir ibret vardır. Batıl ehli kimselere, zalimlere ve düşmanlara iştirak edenler ister iyilerden olsunlar, ister kötülerden. Yani beraber. beraber olanlar. Arasında bulunanlar. Yani iyi de olabilir bu insanlar. İste iyi olsun, ister kötü olsunlar. Onların başına gelecek cezalara da ortak olurlar. Bir ceza verildiğinde herkesi kapsar. Hiç kimseyi istisna etmez. Sonra bunlar kıyamet günde niyetlerine göre haşredilir ve hesaba çekerler. Yüce Allah sizden sadece zalimlere isabet etmeyecek bir cezadan korkun. Ve bilin ki Allah'ın cezası çetindir. Enfas suresi 25. ayetinde Allah Azze'ye böyle buyuruyor. Yani sizden sadece zalimlere isabet etmeyecek bir cezadan. Yani bir ceza gelir, sadece zalimlere isabet etmez. Kim varsa orada. Hadisin konuya ilgili cümlesi, sonra onlar niyetlerine göre haşrolunurlar cümlesidir. Bu ameller niyetlere göredir, herkes ancak niyet ettiği vardır hadisi gibidir. Bu hadis. Ayşe radıyallahu anh'tan Üçüncü hadis kardeşler. Ayşe radıyallahu anhtan şöyle rivayet edilmiştir. Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Fetihten sonra hicret yoktur. Fakat cihat ve cihat niyetinde bulunmak vardır. Cihada çağrıldığınız vakit hemen koşunuz. Bu hadis Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Yani Mekke'den hicret yoktur. Çünkü o İslam diyarı olmuştur. Bu hadiste Allah Resulü Aleyhissatü vesselam fetihten sonra hicret olmayacağını, hicret yoktur buyurarak ifade etmiştir. Ancak bu genel anlamda değildir. Yani fetihten sonra hicret oradan kalkmış değildir. Bir akıs başka bir hadiste bildirildiği gibi tövbe kapısı kapanana dek hicret devam edecektir. Tövbe kapısı da güneş batıdan battığı yerden doğuncaya kadar kapanmayacaktır bu Davud da 2479 ve Ahmet'in müstendiri 99. hadesi bu. Bilakis kasıt müellifin yani Nevev-i Rahim Allah'ın dediği gibi Mekke'den hicretin sonuna erdiğidir. Çünkü Mekke fethedildikten sonra İslam diyarı olmuştur ve bir daha küfür diyarı olmayacaktır. Onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Fethihten sonra hicretin olmayacağını ifade etmiştir. Mekke müşriklerinin hakimiyetindeydi. Mekke müşriklerinin hakimiyetindeydi. Resulullah Aleyhissalatu oradan çıkarmaya mecbur bıraktılar. O da Rabbinizin yine Medine'ye hicret etti. 8 yıl sonra muzaffer, galip ve Mekke fatihi olarak döndü. Sallallahu Aleyhi Böylece burası küfür diyarıyken iman ve İslam diyarına dönüşmüş. Bundan sonra oradan hicret edilmemiştir. Muadis'ten Mekke'nin hiçbir zaman küfür diyarı olmayacağı, kıyamete veya Allah'ın dilediği vakti kadar hep İslam diyarı olacağı sonucu çıkmaktadır. Fakat cihad ve niyet vardır. Yani bundan sonra yapılacak şey cihattır. Yani Mekkeliler buradan sonra, bundan sonra Mekkeden cihad için çıkacaklardır. Niyet yani Allah yolunda cihat etmek hususunda iyi bir niyete sahip olmak bu da insanın cihatla Allah'ın dininin en önce olmasını hedeflemesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra cihada çağrıldığınız vakit hemen koşunuz buyurmuştur. Yani yöneticiniz sizi Allah yolunda cihada çağırdığında üzerinize bir farz olarak hemen koşunuz. Çünkü cihat o zaman farz olur. Ki Allah'ın mazur gördüğü kimseler dışında hiç kimse cihattan geri kalamaz. Zira Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey ima edenler! Size ne oldu ki? Allah yoluna cihada çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz. Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Eğer gerektiğinde savaşa çıkmazsanız Allah sizi pek elem ve elem verici bir azah bile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Tevbe Suresi 38 ve 39. ayetlerinde. İşte bu cihadın herkese farz olduğu durumların birincisidir. Yöneticinin çağırması. Cihadın farz-i herkese farz olduğu ikinci durum ise, birinci durum yöneticinin Çağırması geldi değil mi? Farzayın. Müslüman yönetici. İkinci durum ise düşmanın bir beldeye kadar ulaşıp oraya kuşattığı durumdur. Yani savunma cihadı. Yani düşman kapıya geldi. Düşman ülkeye girdi. Bu durumda cihaz farzayın olur ve gücü yeten kadınlar ve ihtiyarlar dahil herkesin savaşması gerekir. Kadınların da. Evet. Çünkü bu bir müdafaa, savunma savaşıdır ki müdafaa savaşı ile Müslümanların bizzat kendilerinin açtıkları savaş arasında fark vardır. Bu durumda bütün insanların yurtlarını savunmak için savaşmaları farz olur. Eğer girdiyse düşman ülkeye Gücü yeten, ihtiyar, neye gücü yetiyorsa, ihtiyar, kadın falan, herkes vatanını savunmak için, İslam toprağı olduğu için, vatanını savunması için savaşıyor. Bu da ikinci farza aynı olan bölüm. Üçüncü durum ise, Müslümanlar saf tutup kafilere karşı karşıya kaldıklarında cihat farza aynı olur. Ve hiç kimse savaşı bırakıp bırakmak caiz olmaz. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Artık savaş açtı İslam devleti. Artık karşı karşıyasın düşmanla. Bu da artık herkese farz ayin Savaşmak. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey müminler toplu halde kafirlerle karşılaştığınızda karşılaştığınız zaman onlara arkalarınızı dönmeyin. Korkup kaçmayın tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüye ulaşıp mevzi tutma durumu dışında kim öyle bir günde onları arka çevirirse muhakkak ki o Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Enfas suresi 15 ve 16. ayetlerde e, savaştan kaçmak da büyük günahların içinde zaten. Yani burada Allah Azze ve Celle'nin onun yeri cehennemdir diyor ya, büyük günahtan dolayı yani küfürden dolayı değil. Çünkü bir hadiste Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği var ya yedi günahın içine sokuyor savaştan kaçmayı. Onun bile kefareti var. Resulullah Aleyhisselam da düşmanla karşı karşıya geldiğinde savaştan kaçmayı helak edici yedi büyük günahtan biri olarak zikretmiştir. Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Dördüncü durum da savaş esnasında belli bir kimseye ihtiyaç duyulduğu duyulduğunda onun o cihada çıkması farz olur. Örneğin yeni bir silah vardır ve onu kullanmayı ondan başka kimse bilmemektedir. O durumda imam yani Müslümanların yöneticisi çağırmasa da onun cihada katılması farz olur. Çünkü ona ihtiyaç duyulmuştur. Ondan başka kullanan yok mu silah. Yani illa yönetici gel, bize katıl savaş demesi gerekmiyor. O adama zaten farz-ı ayın. Müslümanların yanında o silah kullanması gerekir. Bu dört durumda cihat farz-ı ayındır. Başka durumlarda ise farz-ı kifayedir. Yani ümmetten yeterli sayıda kimse yaptığında diğerlerinden düşer. Farz-ı kifayenin tanımı bu. Farzain herkese, farzı kifaya bir kısım Müslümanı yaptım yeteri kadar bir Müslüman cihad etti mi? Öteki Müslümanlardan bu düşer. İlim Erbabı şöyle demiştir: Müslümanların her yıl bir defa cihad etmeleri farzdır. Allah düşmanlarına karşı sır vatanı olduğu için burası çok önemli bu bölüm. Sırf vatanı olduğu için, vatanın savunmak amacına değil, Allah'ın dininin en yüce olması için savaşması gerekir. Çünkü vatanını vatan olduğu için savunmayı mümin de yapar, kafir de yapar. Vatan için savaşıyorsa bunu mümin de yapar, kafir de yapar. çünkü vatanı, malı, çoluğu, çocuğu burada. Kafir de çıkar, mümin de çıkar vatan için. Hatta kafirlerin yaptığı işler sırf vatanlarını müdafaa etmektir. Müslüman ise Allah'ın dinini müdafaa eder, korumaya çalışır. Vatanın da sadece vatanı olduğu için değil, bilakis bir İslam beldesi olduğu için müdafaa eder. İslam'ı koruma maksadıyla o İslam toprağını müdafaa eder. O yüzden bugün yaşamakta olduğumuz şu koşullarda tüm insanlara vatanı, özgürlüğe kavuşturma gibi davaların İslami bir dava olmadığını hatırlatmamız ve insanlara dini dava şuurunu vermemiz gerekir. Onlara şöyle söylemeliyiz. Biz her şeyden önce dinimizi müdafaa ediyoruz. Çünkü ülkemiz korunmaya ve müdafaya muhtaç dini ve İslami bir ülkedir. Onun için ülkemizi bu niyetle müdafaa etmemiz şarttır. Yurtseverlik veya milliyetçilik düşüncesiyle vatını savunmayı ise mümin, mümin de yapar, kafir de yapar. Bu ona ahirette bir fayda vermez. Eğer kişi benim vatanım, vatan sevgisi başta gelir gerisi teferruat diyorsa, işte o artık ona ahirette bir fayda yok. Yani boşa gidiyor ama. E Tabii tab boşa gidiyor çünkü vatan için savaşıyor, artık vatan ona ne verirse. Bu niyetle savaşırsa savaşırken ölürse şehit olmaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yurdunu, kavmini korumak için savaşan, cesedini sergilemek için savaşan ve desinlerde de savaşan savaşanlardan hangisinin Allah yolunda ol, öldüğü, yani Allah yolunda olduğu sorulduğunda kim Allah'ın dini en yüce olsun diye savaşırsa o Allah yolundadır buyurmuştur. Yani Muhar Müslüm'de geçiyor bu hadis kardeşler. Aslında apaçık. Kim dini için savaşıyorsa Allah'ın Allah dini en yüce olsun Allah'ın kelamı yayınsın savaşıyorsa bu şehittir. Gerisi teferrat. Belirtilen bu şartlara dikkat et. Belirtilen bu şartlara dikkat et. Vatanın için savaştığında seninle kafir aynı olur. Kafir de vatan için savaşır. Adam kaybetse malı mülkü gidecek. Onun için sen yurdunda Allah'ın dini, dini en önce olması niyetiyle yurdunun İslam yurdu olduğu için savaş. İşte bu durumda senin savaşın Allah yolunda savaş olabilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurdu sabittir. Allah yolunda yaralanan her yaralı Allah kendi yolunda yaralan, yaralananı en iyi bilir. Kim Allah yolunda bir yara aldıysa Allah en iyi onu bilir. Kıyamet günü yarasından kan akar halde gelir. Rengi kan rengi kokusu da mis kokusudur. Bu da Bukhara ve Müslüm'de geçiyor. Gördüğün gibi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kişinin şehit sayılabilmesi için Allah yolunda savaşmasına şart koşmuştur. İlim öğrencilerinin bu insanlara açıklamaları gerekir ilim öğrencilerinin, bunu insanlar açıklamaları gerekir. Yani sırf vatan için savaşmak doğru değildir. Müslüman, Allah'ın dini yüceltmek için savaşır ve toprağını İslam toprağı olduğu için savunur. Vatanını hem vatanın hem de İslam düşmanlarından korur, hem vatanını korur, hem İslam düşmanlar korur. İşte ancak bu niyetle savaşırsa, onun savaşı Allah yolunda savaş olmuş olur. Kardeşler dördüncü hadis Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh şöyle dedi dediği rivayet edilmiştir. Bir gazvede Allah Resulü aleyhisselam ile birlikteydik. O şöyle buyurdu. Medine'de kalan öyle adamlar var ki yürüdüğünüz her yerde geçtiğiniz her vadede onlar sizinle beraberdir. Onların savaşa çıkmalarını hastalıkları engellemiştir. Bir rivayete göre de onlar sevapta size ortaktır buyurmuştur. Bu da Buhari'nin ve hadisleri kardeşler. de Enes radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulü aleyhisselam ile Tebuk gazasından dönüyorduk. Bizim arkamızda Medine'de kalan bir takım insanlar var ki hangi yola girdiysek ve hangi vadiden geçtiysek bizimle beraberlerdi. Onları bizimle bulunmaktan mazeretleri alıkoydu buyurdu Allah Resulü Aleyhisselam. Buhari rivayet etmiştir. Bu hadis insanın salih amele niyetlenip sonra onu yapmasına bir engel çıktığında ona niyet ettiğinin sevabının yazılacağını ifade etmektedir. Bir özür bulunmadığı, bir özlü özür bulunmadığı, yani gücünün yettiği vakitte bir amel işlerken, sonra onu yapmaktan aciz kalırsa, ona o ameli yapma, tam yapmışçasına sevap yazılır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam bir hadiste, kul hastalanır veya yolculuk ederse, amellerinin sevabı, onun defterine sağlığı yerindeyken ve muhkimken yaptığı gibi kaydedilir buyurmuştur. Bu da kardeşler Buhari'nin hadisidir. Bir ameli büyük bir istekle ve sürekli yapmak yapan kimsenin önüne bir engel çık çıkar da onu yapamazsa onu tam yapmış gibi sevap kazanır. Mesela bir kimse namazı camide cemaatle kılmaya alışkanlık edinmişse uyku, hastalık ve benzeri gibi engellerden dolayı camiye gidemediğinde ona cemaatle namaz kılma sevabı eksiksiz olarak yazılır. Nafile namaz kılmayı alışkanlık haline getirmişse ancak bir engelden dolayı bazen onu kılamazsa amel defterine aynen kılmış gibi sevap yazılır. Buna dair örnekler çoktur. Ancak bir ameli yapmak adeti değilse ve yapmaya niyetlenir de bir engelden dolayı yapamazsa o durumda ona o ameli yapma değil de o amele niyet etme sevabı kazanır. Yine yazılıyor bir şey yani. Adam niyet etti. Ameli yapacaktı. Bir engel çıktı. Yapamadı. Ama adeti değil o. Yani devamlı yaptığı bir amel değil. Ama ona yapmayı niyet etti de bir şey çıktı. Problem çıktı. Adam yapamadı. Ona o amelenin niyeti yazılır. Yapmışçasına değil. Ama bir önceki açıklamada eğer kişi devamlı o ameli yapıyorsa bir sebepten dolayı yapamadıysa ona yapmış gibi yazılıyor. Ama adam devamlı yapmıyorsa yapası geldi, niyet etti, bir sıkıntı oldu, bir adamın müşkülesi oldu. Adam o ameli yapamadı, niyet etti ya o niyetinin sevabı yazılıyor. Yani Allah'a hamdolsun hiç zarar yok niyet etsen bile Allah Azze ve Celle fadılından kereminden yazıyor rahmetinden bunun delili şudur sahabenin fakir fakirleri Allah Resulü Vesselam'a ey Allahın Resulü zenginler sevapları ve daimi nimetleri kazanmakta bizi geçtiler yani zenginler çok çok sadaka verdiklerinden Kardeşler biraz geriye alırsam biraz ses oldu. Sahabenin fakirleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü zenginler sevapları ve daimi nimetleri kazanmakta bizi geçtiler. Yani zenginler çok çok sadaka verdiklerinden, köle azat ettiklerinden bizi geçtiler dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size yaptığınız takdirde sizi geçenlere yetiştireceğiniz yetişeceğiniz sizin gibi amel yapanlar dışında hiç kimsenin size yetişemeyeceği bir şey söyleyeyim mi? Her namazın arkasında 33'er defa defa Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber dersiniz. Buyurdu. Onlar da yaptılar. Bunu zenginler duyunca, tabi zenginler da duyacak mı yani? Onlar da aynısını yaptılar. Bunun üzerine fakirler Allah Resulü Aleyhisselam'a gelerek zengin kardeşlerimiz yaptıklarımızı işittiler ve aynısını onlar da yaptılar dediler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Allah'ın lütfudur onu dilediğine verir buyurdu artık onlar duyduysa Allah'ın lütfu bu da işte yaptık. dilediğine verir ancak büyük lütuf yani Allah büyük lütuf sahibidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz onların amellerinin sevabına ulaşırsınız buyurmadı Dikkat edersiniz kardeşim. Bu neyin deliliydi? Kişi niyet etti, yapamadı. Ona sevabı yazılır. Yani niyet sevabı. Allah Resulü Aleyhisselam vesselam onlara, yani fakirlere, siz onların amellerinin sevabına ulaşırsınız. Buyurmadı. Ancak kuşkusuz onlara infak ameline dair niyetlerinin sevabı verilecektir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam Allah'ın verdiği maldan hayır yolunda harcayan kimse aklımda filanın malı bende olsaydı onu gibi infak ederdim diyen bir fakir için ona da niyeti vardır. E, nihayetinde ikisi sevap alır buyurdu. Bu, Bu da daha... Tirmizi'de İbn Mace'de Hasan olarak geçiyor, Hasan-ı geçiyor. Yani kişi diyor ki hani benim de malım olsaydı filan zengin kadar ben de verirdim. Ben de yapardım. Hakikaten bunu gerçekten halis bir niyetle söylüyorsa Allah, Allah Resulü aleyhisselam ona da diyor o niyetinin sevabı verilir. Ama eşdeğer olmaz. Eşdeğer olmaz ama niyetinin sevabı verilir. Bedavada. O, o yani olması. ikisi de o ameli yapmaya niyetlenme sevabını kazan, kazanmadı aynıdırlar. Evet. İkiz de niyetlendi ya bu malı vermeye orada bir sevap alıyorlar zaten. Evet. O sevaptan ikiz de aynıdırlar ama öteki ne yapıyor? Malını ayrıca bir de infak ediyor, veriyor. Onun ayrı bir de sevabı var. Ancak yap, yapmış gibi de sevap alabilmesi için o ameli alışkanlık haline getirmiş olması gerekir. Ama şöyle olsaydı yani adam infak eden bir adamdı. Kalmadı malı, bir sıkıntı oldu. <gülüyor> Allah Azze ve Celle onun rızkını kısıtladı. Adam bu sefer görüyor ötekinler veriyor, infak ediyor. Adam da yani benden de olsaydı verirdim dese, yani vermeye gene şey olsa Allah Azze ve Celle ona vermiş gibi yazacaktı. Çünkü niye bu adam daha önce veriyordu? Bu o adamın neydi? Alışkanlık. Alışkanlık yani tekrar ettiği bir ameldi. Bu hadiste aynı zamanda Allah yolunda cihada çıkan kimsenin her adımda sevap kazandığına delil vardır. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yürüdüğünüz her yerde, geçtiğiniz her vadede onlar sizinleydi buyurmuştur. Şu ayeti kerime de aynı şeyi ifade edilmektedir. Aynı şey şu ayet-i kerime de. İşte onların cihada çıkanların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yolgunluğa ve bir açlığa,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 Geçtikleri her vadi mutlaka onların lehine yazılır. Tövbe suresi 120 ve 121. ayetlerde. <gülüyor> Bunun gibi mesela bir kimse evinde güzelce abdest alır. Sonra sırf namaz kılmak için çıkıp mescide giderse attığı her adımda Allah onun derecesini bir derece yükseltir. Bir günahını da siler. Bu da bu manayı ifade eden hadis için Bukhari ve Tirmizi de Hadis geçiyor. Ebu Hureyre radiyallahu anh, naklediyor bu hadisede. Bu Allah'ın lütfudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın beyan ettiği gibi bir amel işlerken onu yapmaya vesile olan amellerde amellere de sevap yazılır. Vesile olan amellere de. Ebu 5. Hadis Ebu Yezid Ma'an bin Yezid bin Ahnes'ten radiyallahu anh, Ma an Ma'an Babası ve dedesi hepsi sahabedir. Şöyle rivayet etmiştir. Bir keresinde babam Yezid tasadduk etmek için bir miktar altın sayıp kendi namına sadaka olarak vermesi için bir mescitte birine bırakmıştı. Sonra ben bu adama geldim altınları oradan alıp babamın yanına gittim. Adamdan altınları alıyor babasının yanına gidiyor. Bunun üzerine babam vallahi sana verilmesi için bırakmamıştım deyip altınlar almak istedi. Sonra da babamı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ey yezi, sana niyet ettiğin sevabı vardır. Niyet ettiğin sevabı vardır. Dedikten sonra bana dönerek eymean aldığın altınlar da senindir buyurdu. Bu da bu geçiyor. Müellifin kaydettiği bu olayda Yezid bir miktar parasını çıkar fakirlere dağıtmak dağıtılması için mescitte bulunan birine veriyor. Sonra oğlu Ma'an gelip parayı adamdan alıyor. Kendisine para bırakılan adam Ma'in Yezid'in oğlu olduğunu bilmiyor olabilir. Yani Yezid'in Yezid verdiği parayı almaya geliyor ya oğlu Ma'an. Ma'in, o zaman diyor, o parayı aldığı adam onun oğlu olduğunu bilmiyor olabilir, İbnul Seymen. Ya da bu parayı man onu sadaka almayı hak eden biri olduğundan dolayı vermiş olabilir. Adam tanıyor da olabilir, ama sadaka almaya elverişli biridir. Onun için de oğluna vermiş olabilir parayı. Bu haber Yezid'e ulaşınca oğluna ben seni kastetmemiştim. Yani bu parayı sana versinler de vermedim ona. Yani niyetin bu paraları sana vermek değildi demiştir. Allah Resulü'nün yanına gittiklerinde niyet ettiğiniz sevabı sanadır ey Yezid. Aldığın altınlar da senindir ey Man Ma buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselam. Allah Resulü Aleyhisselam'ın niyet ettiğinin sevabı sanadır. Ey Yezid sözü, amellerin niyetlere bağlı olduğuna, insanın bir hayır yapmaya niyetlendiğinde sevabını elde edeceğine delalet etmektedir. Yezid bu paraları oğlunun almasını kastetmemişti. Ancak onu oğlu aldı. Oğlu da sadaka almayı hak edenlerden olunca o para onun oldu. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam Aldığın da senindir eymağın buyurdu. Bu hadis müellifin de onu bu bölümde kaydetmekle amaçladığı gibi amellerin niyetlere göre değer kazandığına insanla niyet ettiği amelin sevabının niyet ettiği şekilde gerçekleşmese de yazılacağına delil teşkil eder. Bu kaidenin kapsamında pek çok örnek bulunur bazıları şunlardır amellerin belirttikleri üzere bir kimseye zekatını zekat almaya hak ettiğini düşündüğü bir kimseye verse ve sonra onun zengin olduğu ortaya çıkarsa zekatını vermiş olur. Zekat verdi adama, fakirdi. Adam zengin çıktı. Zekat onun üzerinden düşer diyor. Noste'ye emin. Ve sorumluluk üzerine kalkar. Çünkü o zekat ehline vermeye niyetlenmiş ve geçerli olan bir niyetti. yapmış olduğu niyet. Bir kimse örneğin küçük bir evi vakfetse ancak söylerken büyük evi telaffuz etse. Niyeti küçük evi vermekte, söylerken büyük evi söyledi. Onun niyetinde olana itibar edilir. Dilinin sürçtüğüne değil. Bunun dili sürçerek yapmıştı. Hac ile umre arasındaki farkı bilmeyen, hac ve umre arasındaki farkı bilmeyen cahil bir kimse insanlarla hac, hacca niyet etse, hacca gitse ve niyetiyle, diliyle niyet ederken asıl niyetinde temettu haccı yani umreyle ihrama girip onu ile birleştirmek olduğu halde lebeke hacca hacca niyet ettim dese Niyet ettiği geçerlidir. Önce umre yapmayı kastettiği ancak insanlarla birlikte söylerken belki hacce dediği için dinin sürçtüğü değil asıl niyetinde olan geçerli olur. Bir kimse hanımına sen serbestsin dese ancak nikahtan yana değil de belli bir sınırlamadan yana serbest olduğunu kastetse niyet ettiği geçerli olur. Bu sözüyle hanım olmaz. Yani normalde boşanma usulünden biri de o adam niyet yani niyeti boşanma olup da serbestsin dese kadın talak gitti. Kastı boşanma olur. Yani seni boşadım demesi gerek mi yani? serbestsin dese bu serbestsin derken boşanmayı kastetse talak düştü. Hülasa bu hadisin delalet ettiği birçok anla ve pek çok fıkıh hükümler vardır. Hadisten çıkartılan bir sonuç da bir kişinin oğluna sadaka verebileceğidir. Yani ona sadaka vermesi caizdir. Onun bir deli bunun bir delili de İbn Mesud radıyallahu anh'ın Sadaka vermek isteyen hanımına sadaka vermene en layık kimseler eşin ve çocuklarındır şeklindeki sözüdür. İbn Mesud radıyallahu. Anh. Zira Allah Resulü Aleyhisselam sadaka vermeye teşvik ve emir buyurmuştur. İbn Mesud radıyallahu anh, hanımı Zeynep de bir kısım malını başkalarına sadaka vermek istediğinde İbn Mesud radıyallahu anh, fakir biri olduğundan şöyle söylemişti. Zeynep de Hayır Allah Resulü olmadıkça Allah Resulü'ne sormadıkça vermeyeceğim demişti. İbn-i Mesud diyor ki sadakayı bize ver. Bana ver, oğluna ver. Bize fakiriz. Hanımı zengin. Zeynep de diyor ki yok ben diyor Allah Resulü sormadan vermem. Radiyallahu anh. Ona sorduğunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah doğru söylemiş. kocam ve çocukların sadaka vermene en layık kimselerdir cevabını vermiştir. Bu da bu halde geçmektedir. Demek ki insan fakir olan, kadın fakir olan kocasına, oğluna sadaka verebilir. Sadakası geçerlidir. Ama adam zaten karısına, çocuğuna bakmakla yükümlüdür. Zaten bakacak. Erkeğin görevi. İnsan fakir çocuğuna üzerindeki bir farzı düşürme kastı kastıyla olmaması şartıyla zekat verebilir. İnsan fakir çocuğuna evlendirenin çocuğu fakir fukara yani üzerindeki bir farzı düşürme kastı olmaması şartıyla zekat verebilir. Yani adam adamın zekat ödeyecek ya. malı var. Ya benim üzerimdeki borç gitsin şey gitsin, zekat borcu gitsin ben bu zekatı benim oğlana vereyim para da yabancı gitmesin derse. derse bu olmaz Bu niyeti artık başka bir niyet yani yani bir kimse zekatını kendisinden nafaka istememesi amacıyla oğluna verse zekat farizasına eda etmiş olmaz ihtiyacı yokken böyle çünkü verdiği zekatıyla üzerine farz olan nafakanın yükünden kurtulmayı hedeflemiştir. Hedefi onun paradan yani üzerindeki zekat şeyine kurtulmak. Fakat oğlunun borcu olsa ve bunu ödemesi için ona zekatından para verse bunda bir sakınca yoktur ve verdiği para zekat yerine geçer. İhtiyaca binaen. Çünkü oğlu onun en yakınıdır ve o ve o bununla oğluna karşı olan bir borcundan kurtulmayı, kurtulmayı kastetmiş değildir. Oğlunla infakta bulunmayı değil oğlunu bir borçtan kurtarmayı hedeflemiştir. Muvaffakiyet Allah'tandır Kardeşler 6. hadise de inşallah haftaya geçeriz. Çünkü buradan e, bu bölüm daha uzun TB'e kadar inşallah bu, bugün bu hafta da burada bırakalım haftaya inşallah devam ederiz Subhanik Allahumma ve bihamdik wa shadu an la ilahe illa ant astaghfiruk tubu ilayk.